Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de radyomuz Burç Efendi. Efendim merhabalar Burç Efenden Çocuk deyip geçmeyin programından sevgi ve selamlarımızla yeni bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim dün iletişim konusuna girmiştik. Çocuklarla kurulacak iletişimde dikkat edilecek hususları irdelemeye başlamıştık. Ve çocukların ilk özellikle bebeklik dönemindeki iletişimleriyle alakalı bir takım şeyleri söyledik. Eşler arasındaki iletişime girdik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim dünkü programımızda şunu söylemiştik. Dedik ki çocuklara iki sene konuşmak yasaktır. Çocuklar ilk iki yılda ağızlarına bant takılmış gibi konuşması... Allah tarafından yasaklanmıştır ya ne yapması lazım iki yıl boyunca çocuklar sezgi gücünü kullanarak emici bir sünger gibi etraftaki olayları etraftaki insanları onların duygu dünyalarını yüzlerine bakarak gözlerine bakarak onların yürüyüşüne duruşuna bakarak iki yıl boyunca çocuklar sezgi gücünü kullanarak etrafındaki olayları algılıyor demiştik ve 2 yıl geçtikten sonra çocuklar artık yavaş yavaş dil gelişimini ileriye doğru götürür, sezgi gücünü geriye doğru itmeye başlar. Artık çocuk sezerek karşı tarafı anlamak yerine karşı tarafı duyarak anlamaya gayret eder. Onun davranışlarını iki yıl boyunca ne anlama geldiğini artık o iletişim repertuarında annenin duruşu, bakışı, kaşı, gözü, oturuşu ne anlama geldiğini de işin içerisine koyarak hem duyarak hem de anne babanın jest ve mimiklerine bakarak artık anne babayla çocuk iki yaşından sonra iki buçuk yaşından sonra iletişime geçmeye çalışır. Efendim eğer çocuk o ilk iki yılda üç yılda yani emici bir sünger gibi anne babanın ruhunu emdiği sıralarda küçük düşürülür alaya alınır. ...onunla dalga geçilir, konuşması hafife alınır ise... Yahut da evin içerisinde kendisine tehdit içeren bir takım şeyler var ise... ...nedir tehdit, çocuğun başına gidip silah dayayacak değilsiniz... ...nedir tehdit, eğer evin içerisinde bağıran bir baba var ise... ...evin içerisinde feryat eden bir anne var ise... Yahut da evin içerisindeki ortamda konuşmalar ve diyaloglar... ...öyle çok da sağlıklı bir şekilde yürümüyor ise... O takdirde çocuğun konuşması gecikir ki biz buna gecikmiş konuşma diyoruz. Gecikmiş konuşmaların birçok sebebi olabilir. Bunlardan biri belki beyin veya fizyolojik olarak çocuğun ağız, damak ve dudak yapısının efendim doğuşta engelli olması, doğuşta bir takım aksaklıkların olmuş olması olabilir. ...çocuğun dil yapısındaki aksaklıklar olabilir, çocuğun ses tellerindeki aksaklıklar olabilir... ...yahut da biraz önce söylediğim gibi çocuğun e, beyin zar dokusunun veya beyin konuşma merkezindeki e, efendim, aksaklıklar olabilir. Eğer bunlarla ilgili bir problem yani fizyolojik olarak bir problem yoksa... ...o takdirde gecikmiş konuşmaya baktığımızda eğer çocuğun etrafında sağlıklı diyaloglar yürütülmemiş ise... O zaman çocuk konuşmasını geciktirir, geciktirilmiş bir konuşmayla çocuk dünyaya adım atar. Sağlıksız diyalogdaki kastımız nedir? Şudur. Örneğin çocuğun etrafında konuşkan bir anne baba yoksa, anne mutfakta sadece çatal, kaşık sesleri geliyor. Efendim baba akşam geliyor, anneyle çok irtibat yok, televizyon açıyor, televizyon seyrediyor. Kardeş odada, çocuk nerede? Çocuk yerde. Ne yapıyor? Sırtüstü yatırılmış, eline bir tane de oyuncak verilmiş. Bla bla bla bla. Çocuk kendi kendine konuşmaya çalışıyor. Sağlıksız bir diyalog ortamının örneği örneğin. Yahut da biraz önce söylediğim gibi evin içerisinde hırgürler var ise o da bir sağlıksız diyalogun ortamı. Çocuk böylesi ortamlar içerisinde konuşmasını geciktirir. Yahut da az önce yine söyledim birazcık daha açayım isterseniz. Eğer çocuk konuşmaya başladığı sırada yanındaki yetişkin gülmeye başlıyor ise hani çocuksu o masumiyet içerisinde ayakkabı diyemezdi çocuk akka akka der ya o sırada yanındaki yetişkinler kakır kakır gülmeye başlar ise ve birbirlerini eğer çocuğu göstererek bu konuşmadan dolayı hafife alır yahut da hoşlarına giderek dahi olmuş olsa gülerler ise o takdirde çocuk konuşmasını geciktirir çünkü çocuğun o sırada aslında kişiliği, izzeti, karakteri tehdit altındadır. Kullanamadığı bir kelimeden dolayı karşısındaki kişiler gülüyordur. Ya hocam yapmayın bu çocuk nereden anlasın? Nasıl yani çocuklar insan değil mi? Bakın bir karşısına bir gülün bakalım o da size gülüyor. Tebessüm edin o da size tebessüm ediyor. Kaşlarınızı bir çatın bakalım kaç yaşında çocuk? Bir yaşında nasıl o da üzülüyor? Çocuk da insan. Eğer ağzından çıkartamadığı bir yarım yamalak kelime yerine... Su yerine çocuk du dedi örneğin bardak yerine bardak dedi mesela eğer bunlarla siz evet çocuğun o masum halinden kaynaklanan bir gülmeleri dalga geçmeleri efendim kucağınıza alıp böyle tuhaf tuhaf davranışları sergilerseniz çocuğun cesaretini kırmış olursunuz ki konuşmak cesaret ister düşünün lütfen. Arapça öğrenmeye yeni başladınız. Yeni yeni bir takım kelimeler söylemeye başladınız. Ya da İngilizce yeni yeni kelimeler öğrenmeye başladınız. Bir ortamdasınız. İngilizce bir kelime söylediniz. Etrafınızdakiler de kakıla kakıla görüyorlar. İkinci kelimeyi söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Dil gelişimizi devam ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Niye? Çünkü beceriksizliğiniz eğer yüzünüze vurulur ise... ...o takdirde süreciniz baltalanmış demektir. Çocukların da bu iletişim konusunda... Sakarlıkları diyelim, masumiyetleri diyelim, çocuksu ahenkleri diyelim veya çocuksu çıkardıkları melodiler diyelim, ismine ne anlam verirseniz verin, eğer anne babalar tarafından hafife alınır, gülünür, sevgiyle gülmeler dahi olmuş olsa o takdirde çocuk konuşmasını geciktirir. Efendim çocuğun konuşmasının gecikmesi ne anlama gelir? Çocuğun konuşmasının gecikmesi şu anlama gelir... ...çocuğun agresifleşeceği anlamına gelir... ...hırçınlaşacağı anlamına gelir... ...nasıl yani hocam? Şöyle... ...çocuklar 2-2,5 yaşından itibaren... ...kendilerini sergilemek... ...duygu dünyasındaki... ...ceryan eden olayları... ...istek ve arzularını... ...karşı tarafa iletmek üzere... ...hazır vaziyettedirler... ...çocuk artık 1 yaşından itibaren... ...yürüyordur... ...2 yaşına geldi... ...çevreyi ve etrafı artık görmeye başladı... Anne kim, kardeş kim, evin içerisinde nerede yatılıyor, nerede yemek yeniliyor 2 yaşında görmeye başladı. Aslında minicik bir dünya oluşturmaya başladı ve kendi dünyasının içerisinde de bir takım ihtiyaçlar belirmeye başladı. Doğduğundan farklı olan birazcık daha lüks ihtiyaçlar belirmeye başladı. Şeker istedi örneğin, dışarıya çıkmak istedi örneğin, su istedi örneğin yahut da meyve suyu istedi örneğin. Bu ihtiyaçlar normalde da bebeklik yıllarında anne tarafından her an zaten karşılandığı için pek çocuk bunları hissetmiyor idi. Anne baba da hissetmiyor idi. Ancak çocuk 2-2,5 iki, iki yaşını geçtikten sonra artık çocuk kendi içerisinde oluşmuş olan yeni ihtiyaçları anne babaya iletme ihtiyacı hisseder. Bunu da kullanabileceği kanal nedir? Dildir. Eğer çocuğun konuşması gecikir ve konuşmak istemez ise çocuk yahut da kelimeleri tam çıkartamaz ve anne babası da çocuğu anlamaz anlamadığı gibi çocukla bir de dalga geçer. Ve eğer o ilk adımları atmakta çocuğun anne baba sağlıklı bir şekilde ve ciddiyetle çocuğun yanında yer almaz ise çocuk içerisinde çıkartamadığı duyguların verdiği öfke ile hırçınlık sergileyebilir kendisini yere atar. Arkadaşıyla iletişim kuracaktır, eve gelen misafir çocukla onu kuramaz, ona yumruk atar, onu cırmalar, onu ısırır. Aslında burada yapmak istediği şey o yavrucağın iletişim kurmaya çalışıyor. Ama kelimeleri çıkartamadığı için, kullanamadığı için, nasıl kullanacağını da çok kestiremediğinden dolayı iletişim kurmayı sözel iletişim yerine, davranış şekline, fiziksel iletişim şekline dönüştürdüğü için karşı taraftakinin canını yakmaya başlar. O yüzden ey anne babalar diyorum, hani küçük yaştaki çocukları bir araya getirdiğinizde, 2,5-3 yaşındaki çocukları bir araya getirdiğinizde, çok defa bunlar birbirlerine saldırırlar, yahut da birbirlerini hırpalamaya başlarlar ya, aslında burada yatan temel şeylerden bir tanesi de, birkaç tane sebep söyleyebiliriz ama burada bir tanesi de, çocukların dil konusunda kendilerini yeterince geliştirememiş olmasından dolayı karşı tarafla, ...sözel iletişim yerine fiziksel iletişime geçme ihtiyacından dolayı kaynaklanmaktadır. Arkadaşının arabası var, kendi evine misafir gelmiş, o arabasıyla oynarken yanında iki buçuk yaşındaki çocuğunuz pat diye çocuğun kafasına vurabilir. O vurma ne anlama geliyor? ''Ben de senin arabanla oynamak istiyorum.'' Ama çocuk bunu sözel olarak dile getiremediği için pat diye çocuğun kafasına vurdu. E şimdi çocuğun kafasına vurulan anne de kenarda otururken tabii o da canı yanacak. Çocuğunu o yaramaz çocuğun elinden almaya çalışacak. Bu ise şiddetle problem çözmek isteyen çocuğu daha da hırçınlaştıracaktır. Kime karşı? O kucağa doğru giden çocuğa karşı. Niye? İletişim kurmak istedi, beceremedi onu. Ve birisi tarafından da korunup kollandı. ki konuşmak istiyor onunla. Ne yapmak istiyor? Arabasını isteyecek. Ama alamadı arabasını bir türlü. Şöyle düşünün, siz eşinizle tartıştınız, kavga yaptınız ve eşiniz küstü kenara doğru çekildi. Daha da sinirlenmez misiniz? Yahu bir konuşsana, şu problemi bir çözelim desene. Değil mi? Yani eğer iletişimde bir taraf kaçıyor ise, bir taraf iletişim kanallarını kapattıysa, diğer tarafı daha çok hırçınlaştırabilir eğer bilinçsiz bir iletişim varsa ortada. Bilinçli bir iletişim var ise iki tarafta önce bir sakinleşmeye çalışır, sükunet içerisine girer, ondan sonra belki öfke nöbetleri geçtikten sonra yan yana gelip meselelerini çözmüş olmaları iletişimin olmazsa olmaz kuralıdır. Ancak çocuklarda böylesi bir yetenek olmadığı için... Yani ben önce bir sakinleşeyim de ondan sonra işte birazcık daha sakin sakin anlatayım, kelimeleri tam çıkartamasam da yarım yarım çıkartarak bu elindeki oyuncu alayım diye bir yetenekleri olmadığı için çocuklar ne yaparlar? Sözel olarak kuramadıkları iletişimi ancak yumruklarıyla kurmaya çalışırlar yahut da itekleyerek kurarak, saç çekerek kurmaya çalışırlar. Anne babalar işte o yüzden çocuklarının bu hallerini iyi algılamaları lazım. Her kavga kavga değildir. Çocukların yaptığı birçok kavga aslında sözel kurulamayan iletişimin fiziğe dökülmüş halidir. Dokunarak ve fizik olarak kurulan iletişim halidir. Şimdi nereden geldik buraya? Şuradan geldik. Eğer çocuklarda gecikmiş bir konuşma oluşur ise o çocuklarda hırçınlık, agresiflik, etrafa zarar verme, kendini ifade etmekte zorlandığı için duygu dünyasında yaralanmalar baş gösterebilir. Efendim burada şu hususu da dillendirmekte fayda var. Aslında biz iletişim kurarken sadece sözler ile dikkat ederseniz iletişim kurmuyoruz. Ya sözlerin üzerine bir de duygu dünyasını giydirmeye çalışıyoruz. Nedir o duygu dünyası, duygu giydirmeye çalışıyoruz? Kelimelere ruh vermeye çalışıyoruz. Nedir bu kelimelerin ruhu? Bazen bazı kelimeler üstüne vurgu yaparak... Bazen bazı kelimeler ile bazı kelimeler arasında bekleme süresini açarak, bazen bazı kelimeleri efendim hızlı konuşarak, bazen de bazı kelimeleri yavaş konuşarak sadece sözlerden dizilmiş olan bir iletişim kurmuyoruz. Onların üzerine bu söylediğimiz manada ruhlar da giydirmeye çalışıyoruz. Çünkü mekanik olarak kurulmuş olan iletişim aslında iletişim değildir. O sadece emir alıp verme yani iki robotik kişinin arasındaki sadece mesaj alma mesaj verme şeklindedir. Mesajlaşma ise anne baba ve çocuk arasında olmaması gerekli olan şeydir. Ben sana mesaj verdim bu mesajı doğru olarak algıladın mı? Hayır öyle değil. Kurulan iletişimin, diyaloğun... Ana unsurundan birisi de kelimelere ruh giydirmektir. Peki kelimelere ruh giydirmek nasıl oluyor? Şöyle diyebiliriz. Biraz önceki söylediklerimizin üzerine ilave ederek. Hani bizim programlarımızı dinleyen dinleyicilerimize şöyle bir kelimeyle yaklaşmıştık. Dedik ki sesinizi rahmetle süsleyin. Kurduğunuz cümleler, ağzınızdan çıkan kelimeler Ruhunuzdan gelen bir esintiyi de beraberinde getirsin. Maalesef çocuklarla kurulan iletişimde çok defa görüyorum ki komut şeklinde iletişimler mevcut. Kalk ordan, çekil şuradan, git şunu getir. Sana demedim mi? Sen ne biçim çocuksun? Böylesi kurulan iletişim kalbe saplanan oklar gibidir. Sen ne biçim çocuksun? Çocuk bunu rüyasında da görür, kabusunda da görür ve böylesi bir annenin elinde olmanın belki de ızdırabını ruhunda taşır da çocuk çok da belli edemez. Böylesi çocuklar, böylesi iletişim kurulan çocuklarda benim bizzat şahidi olduğum en önemli etken şudur, alt ıslatma konusu. Çocuk böyle keskin cümleler ile eğer anne babasının muhatabı oluyor ise, böylesi çocukların ilk kaybettiği şey... O boşaltım sisteminde, idrar yollarında kas sistemini çocuk kontrol altına alamıyor. Sen ne biçim çocuksun, otur yerine, kalk yerine, geç içeriye denilen çocuklar o kas sistemini kontrol altına almakta zorluk çekiyor. Ve böylesi çocuklar çok defa el, yüz, tırnak, ayak, efendim, ellerini istemsiz olarak sağa sola oynatma, burunlarıyla oynama... Ağızlarını eğme, büyüme, suratlarını değişik şekillere getirme kas hareketleriyle de bu kılıçtan geçirilmiş ruhlarının ezikliğini yüzlerinde görebilirsiniz. Çocuklarla bu şekilde iletişime geçmek çok acınacak bir durumdur. Hem çocuk açısından çok acınacak bir durumdur. Kılıçla kestiniz ruhunu. Geç oradan, çekil kenara, otur oraya demedim mi sana gibi kelimeler çocuğun ruhunu kılıçtan geçirmedir. Anne babanın durumu ise gerçekten içler acısıdır. Çünkü bir süre sonra o kılıç darbeleriyle belki kendi başı kesilecek anne babanın. Kendi duyguları kesilecek çocuk tarafından, kendi çocuğu tarafından. İşte ergenlik dönemi dedik. Ergenlikten sonra çocuklarınız Allah nasip ederse telli duaklı gelinler giyerek ...damatlıklar giyerek inşallah yuvalarına girecekler ama sizin o tanıdık sesiniz onlar tarafından bu sefer çıkartılacak. Kaç sefer söyledim anne sana gelemeyeceğim diyorum daha uzatma işte bayramda o bir taraftayız bu tarafta değiliz. Ne de bir söylenip duruyorsun ki. Sözü size belki kendi kullandığınız kelimelerin karşılığı olarak aynı ses tonunda kendinize gelebilir. O yüzden çocuklarla kurulacak iletişimde mutlak manada... Sesler rahmetle süslenmesi lazım. Seslere, efendim vurgulara, kelimeler arasındaki beklemelere oldukça özen gösterilmesi lazım. Çok söz söylemek aslında çocuğu yorar. Çocukla kurulacak iletişimde az söz çok mana ifade eder. Az söz çok mana ifade eder. Siz çocuğa konuşuyor konuşuyor konuşuyor anlatıyor anlatıyor anlatıyoruz. ya bir sus bir sus boğdun çocuğu boğdun çocuğun kafasından aşağıya boşalttın bütün her şeyi lafını sözünü her şeyi boşalttın bir bak kuş gibi durdu karşında anladı mı seni yok bir de arkasından soruyorsun anladın mı ya bu kadar olur mu onun bir insan olduğu ...onun bir özümseme mekanizmasının olduğu... ...onun bir sindirme mekanizmasının olduğu... ...söylenilen kelimelerin... ...usul usul onun ruhuna doğru gireceğini... ...hiç mi duymadın? Bu ne böyle makinalı tüfek gibi... ...anlat, anlat, anlat, anlat... ...sonra da şikayetçi ol... ...yüz kere söylüyorum... ...yüzünde de yine aynı şeyi yapıyor... ...bu nasıl çocuk diye hikayet et... ...e söylediğin şeylere bir, bir bak bakalım bir... ...sana aynı şekilde birisi söylemiş olsa... ...sen acaba... ...o kadar baskının altında söylenilen bu... ...yüzlerce kelimeyi algılayabilir misin? Hayır. Çocukla kurulacak iletişimde önemli olan şey... ...çocuğun ruhuna sanki ince bir serumla... ...tatlı bir duygu verir gibi... ...çocuğun böyle ruhen... ...kalbine hitap edecek tarzda konuşma yapmak lazım. Çocukla o konuşmayı yapabilmek için... ...çocukla aynı seviyede olmak lazım... ...koca cüssenizle çocuğun karşısına geçmiş... ...eliniz arkada duruyor... ...yahut da bir yere yaslanmış... ...çocuk karşınızda kuş gibi öyle çaresizce kalmış... ...ve yukarıdan bakarak çocukla... ...iletişim kurmaya çalışıyorsunuz... ...böylesi bir iletişim ortamında... ...çocuğun alacağı çok şey yoktur... ...sadece sizin karşınızda şu anda çocuk eziliyor... ...ezme çocuğunu... ...ya eğil şöyle... ...rahmet kanatlarını indirir gibi... Anaç bir tavuk gibi kanatlarını aç ve dizlerinin üzerine çök ve kızınla, oğlunla göz göze gelip onun gözlerinden sizin gözlerinize, sizin gözlerinizden de onun kalbine doğru bir mesaj verir gibi ürkütmeden, incitmeden az söz ile çok söz söylemeyi hedef etmeniz lazım. Az söz çocuk için çok mana teşkil eder. Çok söz ise çocukta sadece yılgınlığa sebep olur. Göz göze gelip çocuğa bir şeyler söylerken gözlerinizde enerji olması lazım. Gözleriniz parıl parıl parlıyor olması lazım. Nasıl biliyor musunuz? Hani ilk nişanlandığınız sırada, ilk evlendiğiniz sırada, içinizde ilk heyecan uyandığı sırada nasıl parlıyordu gözleriniz? Karşı tarafı gördüğünde nasıl böyle kirpikleriniz açılıp açılıp kapanıyordu, dudaklarınız nasıl tebessüm ediyordu? Çocukla kurulacak iletişimde gözleriniz aynı o enerjiyle dolu olması lazım. Dudaklarınızda aynı tebessüm olması lazım ki kullandığınız kelimeler çocuğun içerisinde bir kor gibi sıcacık bir şeyler ifade etsin. Çocuk sevildiğini, kabul edildiğini, kelimelerin arkasındaki yatan ruhu da beraberinde kendi ruhunun içerisine alsın. Yoksa çocuğa bakışlarınız ölü bir balığın gözü gibi ise, bön bön çocuğa bakıyor ve öfke dolu bir şeyle çocuğa sadece kelimeleri kullanıyorsanız, kullandığınız kelimeler ne kadar tatlı olursa olsun, çocuk onu ruhuna sindirmekte zorluk çekecektir. Aslında iyi ki de zorluk çekiyor, çünkü o sizin asık suratınızdan veya öfke dolu gözlerinizden tatlı cümleler dahi inse, onu eğer ruhuna koyar ise çocuğun ruhu bozulur. Çocuk belki de kendi ruhunu bozdurmamak için sizin söylediğiniz şeyleri ruhuna sindirmeden dışarıya geri atıyor. Sizin de ona söylediğiniz şey beni anlamıyorsun. Anlamam tabii. Niye anlayayım ki? Şu haline bak. Bana kullandığın kelimelerdeki yüz haline bak. Sevgili anneciğim der aslında ama çocukların annelerine böyle diyebilme maalesef gücü, kuvveti ve yeteneği yoktur.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 Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Dün başladığımız çocukla iletişim konusunda detaylanmaya devam ediyoruz. İletişimin içerisine nüanslarına girmeye devam ediyoruz. Reklamlardan önce çocukla kurulacak iletişimde... ...anne babanın veya çocukla iletişime geçen kişinin... ...yüz hatlarının önemine değinmiştik. Evet çocuk karşıdaki kişiyi dinler iken... İletişimin büyük bir kısmını anne babasının yüzünden okumaya çalışır. Diyebiliriz ki aslında çok az bir kısmı sadece çocuk sözlerden anlamaya çalışır. Geri kalan büyük bir kısmını anne babasının simasına bakarak anlamaya çalışır. Eğer sözleriniz ile yüzünüz arasında bir çelişki var ise çocuk bir şey söyledi size. Anneciğim bak resim yaptım güzel olmuş mu? Döndünüz siz, ay ne güzel olmuş dediniz ama suratınızdaki hale bir bakın böyle donuk bir suratınız var. Kelimeye bir bakın, ay ne güzel olmuş. Çocuk için bu bir suni davranıştır. Keşke hiç cevap vermeseniz bundan daha iyi olur, hiç olmazsa der ki çocuk annem benimle konuşmuyor der, annesini öyle algılar. Halbuki annesini eğer içeride... Duygu dünyasında başka duygular taşıdığı halde ağzından başka kelimeler çıkıyor olarak tanıyor olması çocuk için daha bir ızdırap vericidir. O takdirde çocukla kuracağımız iletişimde yüz hareketlerimiz, kaşlarımızın kıpırdaması, gözlerimizin kısılması, boynumuzun azıcık kenara doğru yatması, ellerimizin azıcık bir yumruk yapıp işte avuç içimizi avuç içimize doğru Vurmamız sevinçten evet işte çok güzel olmuş gibi reaksiyon vermemiz çocuğa yani sözlerimiz ile jestlerimiz, mimiklerimizi bir bütünlük içerisinde çocuğa vermemiz çocuğun iletişim kurma yeteneğini ve taklidi olarak sizden öğreneceği şeylerin artmasına ve sağlıklı bir ruha sahip olmasına neden olur. Efendim şimdi burada şunu da hemen arz etmeden geçemeyeceğim. Nedir o? Şimdi siz çocukla burada söylüyoruz işte, kaşlarınıza dikkat edin, gözlerinize dikkat edin, işte sesinizin tonuna dikkat edin. Eğer bunu sindirmemişseniz siz ruhunuza, yani ruhunuzda bu heyecan, bu sinerji, bu enerji çocuğunuza karşı bu yakınlık yok... Ama işte Adem Hoca söyledi sesimizi biraz işte e, kısarak konuşmamız lazımmış gözlerimizi biraz kısarak konuşmamız lazımmış diye eğer çocuğunuzla iletişime geçerseniz o takdirde e, çocukta o da doğru bir şey değil yani onu da algılar çocuk. Yani sizin vücudunuzun kıvrımları, dudağınızın tebessümü, gözlerinizin kısılıyor olması efendim... Sen harikasın demiş olmanız eğer bu bir uyumla, bünyesel bir uyum içerisinde ve içten gelen bir heyecanın dışarıya yansıması şeklinde değil ise ve siz de sadece taklitle bunu yapmaya çalışıyor, içinize sinmediği halde gözlerinizi kısmaya çalışıyorsanız komik oluyorsunuz o zaman. Çocuğun karşısında hem komik oluyorsunuz ...hem de çok suni bir anne görümünün içerisine girersiniz. O takdirde... ...iletişimin temel şartlarından... ...bir tanesi de şudur ki... ...hissedebilme yeteneğimizin... ...kazanılmış olması lazım. Neyi hissedebilme? İçimizde çocuğumuza karşı... ...sıcacık... ...çocuğumuzla kuracağımız iletişime karşı... ...sıcacık... efendim. Duyguları içimizde taşıyor olmamız lazım. İçimiz yanıyor olması lazım ki gözlerimizden o yanmanın dumanları çıksın. Ellerimiz sıcacık olsun çocuğumuza dokunurken efendim gözlerimiz ona göre kısık kısık olsun. Seni seviyorum diye hitap ettiğimizde çocuğumuza. Hissedebilme yeteneği anne babalık için oldukça önemli bir şeydir. Hissedebilme yeteneği yoksa eğer annede o annenin elindeki çocuğa vay haline. Eğer anne kurduğu cümleleri sadece mekanik olarak kuruyor... ...ve sadece bir komutan gibi, bir asker gibi... ...çocuğunu yönlendire yönlendire bir şeyler yapmaya çalışıyor ise... ...yani çocuğunu bir kukla gibi kelimeler ile yukarıdan bağlamış... ...aşağıdan yürütüyor ise... ...ve çocuk da böylesi bir annenin o mekanik kelimelerinin şerrinden kurtarmak için... Annesinin ya da babasının dediklerini mecburen yapmak zorunda olduğunu hissediyor ise öylesi bir çocuğun vay haline diyebiliriz. Efendim çocuklarla kurulacak iletişimin bir başka önemli unsuru da şu. Demin söyledik ya hani çocuğu hissedebilmek. Şimdi burada önemli olan şey iletişimde çok şey söylemiş olmak değil çocukla. Az söz ama anlamlı sözler. Az söz ama çocuğun anlayabilme seviyesine göre sözler. Kullandığınız kelimeler çocuğun algı dünyasında yapacağı çağrışımı da iyi hissetmeniz lazım. Eğer çocuk sağlıklı bir iletişim ortamında değil ise bu ileriki yaşlardaki çocuklar için de geçerlidir. Ve kendini baskı altında hissediyor ve kendisini hissetmeyen bir annenin babanın yanında olduğunu düşünüyor ise böylesi çocuklarda görülen konuşma bozukluklarının en önemlisi hızlı konuşmadır. Hızlı konuşma. Çocuk hızlı konuşur. Söyleyeceği şeyleri hızlı söyler. Anne bugün okula gittim okuldaki arkadaşlarıma bana bir şey söylediler biliyor musun? Hani çantamın içerisinde sen benim cüzdan koymuştun ya o cüzdanın kenarına bir şey koymuştun ya koyduğun o cüzdanın kenarındaki şeyi okulda ben kaybettim haberin var mı senin? Neden böyle hızlı konuştu çocuk? Çünkü korkuyor. Neden korkuyor? Dinlemeyeceksin diye. Kafanı çevireceksin diye. Çocuk iki dakika göz göze geldi. O iki dakikanın içerisinde bütün her şeyi sığdırmaya çalışıyor. Hızlı konuşan çocukların anne babalarıyla ilgili yapılan araştırmalarda görülüyor ki... ...anne babalarının iletişim kurma yetenekleri zayıf. Çocuk eğer biyolojik ritmini bozmadan... ...sakin... ...ve duygu dünyasını... ...olduğu gibi açabiliyor ise... ...ve hızlanma ihtiyacı duymuyor ise... ...ve kendini tehdit altında... ...hissetmiyor ise... ...şimdi söylediğim bu kelimelerin karşısında... ...annem birazdan bana öyle bir kaşlarını... ...çatar ki... ...ne? Cüzdanını mı kaybettin? Hep sen cüzdanını kaybediyorsun... ...hep sen şununu da kaybediyorsun... ...zaten sen şöylesin... ...tehditleri de eğer... ...çocuğun... ...aklında bir yerlerde gizli ise... ...o çocuk da işte kullandığı kelimeleri... ...bir şekliyle tekrar edeydi. Anne anne... anne bir, ...bir şey diyeceğim de... ...hani var ya... ...yazı kıvranıyor çocuğun şu anda... ...karşında. Kendi doğurduğun... ...çocuk kıvranıyor senin karşında. Kimin için kıvranıyor? Bir şey söyleyecek ama kıvranıyor. Anlatamıyor derdini sana. Niye? Bir cüzdan için... ...bir iki, iki buçuk beş lira için... ...bir on lira için... ...okulda unuttuğu bir kalem kalem için... ...bir çanta için, bir ceket için... ...şu anda sana bir şey anlatacak ama... ...görüyor musun ruh ızdırabını nasıl da kıvranıyor? Vah öylesi annelerin durumuna... ...vay öylesi çocukların durumuna... ...evet anne baba olmak demek... ...çocuğu kıvrandırmadan... ...ruh ızdırabı çektirmeden... ...eğer çocuk öyle kıvranıyorsa... ...anne babanın yapacağı şey nedir? Kuzum demek... Ellerini hemen çocuğun eline uzatmak, saçına böyle hemen bir dokunuş dokundurmak, hemen kendine doğru çekmek. Sakin ol kuzum, bir şey söyleyeceksin sen ama söyleyemedin, heyecanlanma, neyi kaybettin, söyle bakayım bir. Alırız, bir kere daha alırız, yüz kere daha alırız. Çocuğa o rahatlık verilmesi lazım. hat! ama anne babalar çocuklarının bir hain olduğunu düşünüyor çok defa. ...bir kere daha alırız... ...yüz kere daha alırız... ...o zaman çocuk hocam şeyi öğrenmez mi... ...anne babayı suistimal etmesini öğrenmez mi... ...hayır hayır biz çocuk terbiyesi dediğimiz şey... ...Anadolu ile birlikte... ...size şu anda anlatmaya... ...aktarmaya çalıştığım şey... ...çocukta güven duygusunu oluşturularak... ...kurulan sistem olduğu için... ...önce çocuğa güven duygusu oluşturmuş isek... ...çocuk kendini güvende hissediyorsa... ...annesinin parmakları arasındayken... ...babasının yanındayken kendini eğer o evin içerisinde güven içerisinde emniyet içerisinde ve huzur içerisinde kendisine saldırılar olmayacağını kendi duygu dünyasının tahrip edilmeyeceğinin keyfi ve rahatlığı içindeyse fıtri halini bozma ihtiyacı hissetmiyor ise o takdirde o çocuk o mükemmel yaratılış ah seni takvîn olan o mükemmel yaratılışın gereklerini evin içerisinde sergiler çocuğa güvenmemek ...Müslümanca bir davranış değil... ...Belki Hristiyanî geleneğin... ...Orta Çağ dönemi içerisinde... ...Çocukların fena olduğu... ...Günahla dünyaya geldiğini... ...Günahkar olduğu... ...Onun için yıkanması lazım geldiğini... ...Onun için vaftizlenmesi lazım geldiğini... ...Düşünen bir takım felsefistlerin... ...Toplum içerisine yaydığı ve maalesef... ...Bize kadar gelmiş olan... ...Güvensizlik bunalımıyla çocuklara bakmamak lazım... Ben çocuğuma baktığım zaman o bir aziz misafirdir. İşte budur Anadolu pedagojisinin çocuğa bakışı. O bir aziz misafirdir. Ah seni takvin olarak şu anda bir süre benim evimde misafir edilmek üzere gönderilmiş ve beni de hatta evimi de hatta çeki düzen vermek üzere gönderilmiş olan bir aziz varlıktır. Bense onun... Ona hayatı hazırlamak üzere yanındaki onun bir şekilde mürebbiyesiyim. Mürebbisiyim, öğretmeniyim mantığıyla bakmak lazım. Yoksa eğer çocuk fenadır, efendim kalemini yüz kere kaybetti, işte mutlaka kulağını çekmedikten sonra yüz birinci kez yine kaybeder. Yüz birinci kez kaybetmemesi için çekilmiş olan kulak belki kalemi kaybettirmez... Ama ruh dünyasında bir kirlilik oluşturur. O da gider öğretmen olduğu zaman başka birisinin kulağını çeker. O da gider anne baba olduğu zaman kendi çocuğunun kulağını çeker. Şiddet transjenerasyon bir özellik taşır. Şiddet bir sonraki nesle bir önceki nesil vasıtasıyla aktarılır. Şiddet psikolojik bulaşıcılık taşır. Ey anneler çekmeyin çocuklarınızın kulaklarını. Kaşlarınızı çatmayın. Geri dönecek çünkü o bumerang gibi çattığınız kaşlar size geri dönecek. İletişim kurmanın temel özelliklerinden bir tanesi de aktif dinlemektir. Çocuk eğer kendisini aktif olarak canlı gözler ile dinleyen bir ebeveynin yanındaysa kendi ruh dünyasını ortaya çıkartmak için heyecan duyar. İçindeki bütün heyecanını anne babasıyla paylaşmak için. Ve paylaştığı kadar kısmıyla da hem dil gelişimini hem de psikolojik duygusal gelişimini tamamlar. Çocuk içerisindeki duygu dünyasını ne kadar dışa vurabiliyor ise o çocuk o kadar sağlıklıdır. Maalesef günümüzde anne babalar çocuklarını dinlemekten yoruluyorlar. Dinle dinle dinle bitmiyor. Halbuki bitecek bir gün. ...hani biz burada radyo programlarımızda söyledik... ...ateş böceğinin hikayesi var... ...17 yıllar ve hayatı sürüyor... ...toprağın altında... ...17 yıl... ...ve toprağın altından... ...toprağın üstüne çıktığında... ...sadece 1 Ağustos ayı kadar... ...cır cır cır cır diye ötüyor... ...Ağustos böceği... ...sonra sonra bitiyor yaşamı Ağustos böceğinin... ...17 yıl bir ay... ...17 yıl karanlık bir zeminde... ...toprağın altında geçiyor... ...sadece 1 ay cır cır cır diye ötüyor... Yahu azıcık sabretsene çocuğunun o cır cır cır diye karşında habire konuşması bir ay sürecek bir çocukluk dönemi kadar sürecek eğer sen de o sırada konuşturmaz isen bak şu anda sen konuşamamaktan dert yanıyorsun eşinin seni dinlememesinden dert yanıyorsun kendin olamamaktan dert yanıyorsun e bu acıyı çocuğuna çektirmek niye ne kadar zaman bekledi dünyaya gelmek için ve geldi bak sana emanet edilmiş o çocuk bırak bir dinle cırcır cır böceğinin bir ay boyunca şenlenmesine sen de ortak ol çünkü çocukluk dönemi çabuk geçiyor bir süre sonra artık çocuğunuzu çocuk olarak görmüyorsunuz ön ergenlik ergenlik derken karşınızda bir bakıyorsunuz ki bir yetişkin kabuğunun içerisinden çıkmış bir adam görüyorsunuz karşınızda bir genç kız görüyorsunuz ve bir süre sonra da bir kadın görüyorsunuz bir kadının annesi bir adamın annesi oluyorsunuz bir süre sonra heyhat ki geriye dönüp baktığınızda diyorsunuz ki ben çocuğumun hiç çocukluğunu hatırlamıyorum ki hatırlamazsınız tabi bırakın çocuğunuz o bol bol konuşmaya çalıştığı zamanlarda tebessüm içerisinde aktif bir sabır içerisinde çocuğunuzu bol bol dinleyin çocuk kendisini dinleyen aktif bir şekilde dinleyen ve kendi dinledikleri kadarıyla da kendi konuşmasına, diyaloğuna ortak olmaya çalışan bir ebeveyn yanında ruh dünyasını dalga dalga geliştirir. Hemen burada bir şey daha hatırlatalım. Özellikle çocukların akşam yatmadan önce mutlak suretle dinlenmesi lazım. Bir zihin boşaltması yapılması lazım. Zihin boşalması yapılması lazım çocuklar. Akşam yattığı anne yatağın kenarına oturması lazım. Bugün neler oldu diye çocuğuyla konuşması lazım. Tebessüm içerisinde aktif bir sabır ile çocuğu o sırada dinlemek lazım. Çocuğunun ruh dünyasının bütün haritasını akşam yatarken anne elinin içerisine alması lazım ki... ...nerelerde kara delikler var, çocuğuma kimler işte saldırıda bulunuyor, çocuğum nerelerde korkuyor... ...çocuğumun dünyasında neler var akşam yatmadan önce bir zihin boşalması gibi elektrik, statik elektriğin çocuğun beyninden alınıyor gibi anne çocuğun yanına oturması ve çocuğunu dinliyor olması lazım. Ancak böyle olur ise çocuk tebessüm içerisinde bir uykuya dalabilir ancak böyle olursa çocuk mutlu bir şekilde sırtını dönüp yatabilir. Ama duygu dünyasında anlatacağı o kadar çok şey var. Sabah olan birçok şey var, akşam olan birçok şey var, anlatacağı birçok şey var. Anneciğim diye sesleniyor, anne mutfaktan cevap veriyor. Hala konuşuyor, yatsana. Baba öbür taraftan sesleniyor, bak gelmeyim yanınıza. Eyvah, eyvah. Çocuk döner, yatar, içindekilerle birlikte yatar. İçindeki akreplerle, yılanlarla, çıyanlarla göğsünün içerisine koyar ve öylece döner yatar. Sabah kalkar belki hiç halinde bir değişiklik yokmuş gibi çocuksu şımarmalarını, çocuksu zıplamalarını hoplamalarını devam eder. Ama çocuğunuzun içerisine salınmış olan o konuşamamaktan kaynaklanan tedirginlikler hala devam edecektir. Efendim bir başka dikkat edilecek nokta ise çocuklarla kurulacak hatta yetişkinler de dahil olmak üzere kullanacak iletişimdeki bir başka dikkat edilecek şey konuşma anını iyi tespit etmek lazım. Zaman ve mekan konuşmada, iletişimde oldukça önemlidir. Yani bir tartışma sırasında eğer bir şeyler anlatmaya çalışıyorsanız muhtemelen anlattığınız şey karşı taraf tarafından anlaşılmıyor olduğunu bilmeniz lazım. Tartışmalar sırasında mesaj vermeyin. Tartışmalar sırasında duygu dünyanızı anlatmaya çalışmayın. Çünkü o sırada muhtemelen bir sağırlar diyaloğu vardır. Ve o sırada muhtemelen egolar savaşı vardır, o sırada muhtemelen yıldızlar savaşı vardır. Sizi karşı taraf anlamama ihtimali çok fazladır. Siz ise sizi anlamadığı için yeniden sinirleneceksinizdir. O yüzden zaman oldukça önemli. Çocuğunuza mesaj vereceğiniz zaman, çocuğunuza bir takım öğretileri serin kanlı bir şekilde, biyolojik ritmi bozmadan, çocuğun sekine halini bozmadan, ...onun biyolojik ritmi içerisinde... ...gözünden... ...incecik bir delik bulup sanki... ...kalbine doğru... ...sanki bir serumdan... ...sıcacık bir mayi verir gibi sanki... ...vereceğiniz an çok önemli... ...o anı bozacak... ...çok konuşmanıza gerek yok o sırada... ...ama o anı... ...beş dakikada olsa... ...on beş dakikada olmuş olsa... ...o anı bozacak parazitler... ...ikincil, üçüncül şahıslar... ...dünkü programımızda ona... Trialog demiştik İkincil, üçüncül iletişim organları kişileri kenarlarda olmaması lazım yani eğer yanınızda eşiniz de var eşiniz de ikide bir söze giriyor ise yahut da televizyon açık televizyona çocuğunuzun gözü ikide bir kayıyor ise yahut da cır cır cır cır diye masanızın üstünde telefon çalıyor ise ...yahut da internet açık ve internetten çocuğunuzu yeni ayırdınız ve gel sana bir şeyler söyleyeceğim diyor iseniz... ...yani o sizin ile çocuğunuzun arasına parazitler girme ihtimali var ise o takdirde o diyalogtan da çok bir şey beklemeyin. Çocuğun ruhuna sinebilmesi için çocukla sizin aranızda üçüncül bir bozucu, diyaloğu bozucu unsurun olmaması lazım. Bir şey daha ilave etmekte fayda var. Çok defa anne babalar yine şu hususta yanılıyorlar. Çocuklarıyla kurdukları diyaloglar da çocuklar bir önceki uğraş sahasını ruhen terk etmeden anne babalar çocuklarıyla iletişime geçiyorlar. Nedir? Örneğin çocuk dışarıda oyun oynuyor. Gel bakayım buraya bir şey söyleyeceğim sana. Sonra... Adem Hoca dedi ki işte sakin ol, sessiz ol, biyolojik ritmi bozmadan çocukla iletişime geç ve o şekliyle iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. Olmadı ki, yine olmadı. Niye? Çocuk dışarıdaki oyunu daha ruhen terk etmeden siz çocuğa iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. Çocuk bilgisayarın arkasında bir şeylerle oynarken diyorsunuz ki gel konuşacağım. Yahut da çocuk masada bir şeyler yapıyor gel konuşacağım. Yahut da çocuk dış, içeride dişlerini fırçalıyor buraya gelir misin seninle konuşacağım. Yahut da işte çocuk elbisesini giymek için dolabını açmış ya da çorabını değiştirmek için sağa sola bakıyor elbisemle, kıyafetimle daha ne uygun olur. Ruhen bir şeylerle meşgulken gel buraya seninle bir şey konuşacağım. Bu türlü çocuk eğer ruhen bir başka yer ile, kişi ile, şahıs ile, olay ile meşgulken, eşya ile meşgulken, eğer çocuk ruhen orayı terk etmemiş ise o takdirde o çocukla diyaloğa geçiyor olmak, çocuğun ruhunun hala orada durduğu dan dolayı kolay olmayacak söylediğiniz sözler çocuğun ruhuna sinmeyecektir. Bu aynı zamanda eşler için de geçerli. Dakikalarımız doldu ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Eşiniz eve geldi. Efendim eşinizin ruhu hala iş yerinde. Oradaki alacaklar, verecekler efendim oradaki iyi giden kötü giden şeylerle ilgili hala ruhu oradan kopmamış durumda siz eşinize bir şeyler anlatıyorsunuz mantı anlatıyorsunuz yemek anlatıyorsunuz alt komşu üst komşu anlatıyorsunuz eşiniz anlamıyor ki sizi şu anda ruhen orada değil ki değerli hanımefendi yapacağınız şey şu eşinizin ruhen hazır olduğu bir anı beklemek onu seziciliğinizle eşinizi hissetmenizle onu yakalayabilmek ama burada asıl görev eşe düşüyor. Eğer evinize kadar gelebilmiş, evinize fiziğinizi getirebilmiş, ruhunuzu hala bir lastik gibi iş yerinde bırakmışsanız eşin, beyefendinin yapacağı şey kopmak artık. Zihninden bir tarafa bırakmak. Yani uzakta bir yerde bulunan iş yerinin muhasebesini düşünmek, alacağını vereceğini düşünmek, ruhen hala orada olmak, evine ruhunu getirmemek, eşimle olan irtibatımı zedeleyecek diye düşünerek asıl buradaki yük eşe düşmesi lazım. Eşler evin içerisinde fiziken var olduğu gibi, ruhen de var olmadıkça o evin içerisinde mutluluk ve bereket oldukça zordur. Efendim bir yayınımız daha burada sona erdi. İletişim konusuna yine devam etmeye çalışacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.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 deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saati ile 11'de Radyonuz Burç Efendi.